Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace uluslararası'ndan Martin Hoysik, Marks Spencer'ın zehirli kimyasallardan arındığını söyledi. Martin Hoysik, Greenpeace iletişim takımının aylarca süren ikna görüşmelerinin ardından, İngiltere'nin köklü giyim markası Marks Spencer'ın tedarik ve üretim zincirinde zehirli kimyasal kullanımından vazgeçtiğini duyurdu. Hoysik, bu gelişmenin hedef markaları bir üst seviyeye çıkmaya zorlamayı sağlayacağını belirterek, bundan sonraki aşamada 2020 yılına kadar... Tedarik ve üretim zincirinden doğan tüm zehirli kimyasal atık üretiminin 3 prensip çerçevesinde yani sıfır atık, uyarı prensibi ve bilgi edinme hakkıyla sonlandırılması taleplerine ağırlık vereceklerini kaydetti. Greenpeace Detox kampanyası ekibi alkil fenol etoksilat ve perfluoroktan sülfat kimyasallarının kullanımının sonlandırılması için çaba sarf ediyor. Takip ettiğiniz gibi 3 yıldır hafta içi 5 gün Gezegenin geleceği programında dünyadaki çevre hareketlerinin ve haberlerinin nabzını tutmaya çalışıyoruz. 5 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise açık radyoda akşamları Gezegenin geleceği'nin yanı sıra artık sabahları da sizlerle beraberiz. Hafta içi her sabah 7:50'de yayına girecek olan hemen şimdi programıyla. Türkiye'den ve dünyadan çevre mücadelesine dahil olmak üzere her alanda büyük küçük değişim hareketlerinin haberlerini sizlere aktararak bir küresel aktivizm güncesi tutmaya çalışacağız. Hemen şimdi 5 Kasım'dan yani bu pazartesiden itibaren açık radyoda olacak. Siz dinleyicilerimizi sabahları da bekliyoruz. İstanbul'un ormanlarını tehlikeye soktuğu iddia edilen yeni Maslak 1453 projesi sanal alemde büyük protestolara neden oluyor. Dünyanın en büyük imza kampanyası platformu olan Change.org'da Yeşilis tarafından başlatılan Ağoğlu Maslak 1453 İstanbul Uyan Kabusun Gerçek Oluyor adlı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı 25 bine geçmiş durumda. Kampanya metninde Ağolu Holding'in iş makinelerini Fatih Ormanları'ndan derhal çekmesini talep ediliyor. Kendine has doğası, kültürü, değerleri, boğazı, yüzyılların izlerini taşıyan mahalleleriyle bir Albani'ye sahip olan kentin akciğerlerinden olan Fatih Ormanları'nın gelişim adı altında tahrip edilmesine karşı olanlar Change.org Taksim Maslak 1453 adresinden kampanyaya katılarak imzacı olabiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Kasım'da yapılacak seçimlere Yeşiller Partisi'nin başkan adayı olarak katılan Jill Stein, Kanada'da ABD'ye katranlı kum petrol yani tar sands Oil taşımak üzere inşasına devam edilen Keystone XL petrol boru hattına karşı protesto gösterisine katıldı. Stein, eylemlere katıldığı için Doğu Teksas'ta tutuklanırken petrol boru hattının inşasına karşı olanlar 38 gündür devam eden protesto gösterileri yapıyor. Katranlı kumlara hayır. Yani Tar Sands blokaj platformunun sözcüsü Kim Hoen, Jill Stein'in tutuklandıktan sonra Wood County cezaevine götürüldüğünü söyledi. Jill Stein daha önce yaptığı açıklamalarında petrol, kömür ve gaz şirketlerince finanse ettikleri kampanyaları illa başkanlık yarışını sürdüren Obama ve Romney'in iklim değişikliği hakkındaki sessizliklerine iklimin kendisinin afetlerle yanıt vereceği ve bu iklim sessizliğinin ülkeyi felakete götüreceğini ifade etmişti. Nitekim Sandy Fırtınası da bunu doğrulamış oldu. 14 Ekim Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 el ateş edilerek öldürülen üst düzey Exxon Mobil yöneticisi Nikola Smokford'un Eko tarafından vurulduğuna dair İngiliz bulvar gazetelerinde yer alan iddialar üzerine ExxonMobil, cinayetin Mockford'un yaptığı işle ilgili olduğuna dair bir kanıt olmadığı açıklamasını yaptı. Dünya genelinde tüm ekolojistlerin İngiliz petrolde ve ExxonMobil ile ilgili olumsuz yaklaşımları nedeniyle iddiaların ortaya atıldığı belirtiliyor. Ekolojistler şirketin özellikle Nijerya ve Afganistan'daki faaliyetlerinin hem yerel halka hem de doğaya büyük zarar verdiğinde birleşiyor. Eko suikast teorisine karşı çıkanlar ise ekolojistlerin her ne olursa olsun cinayet işlemek gibi bir şiddet eğilimi içerisinde olamayacağını savunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda Güvenliği Komitesi'nin isteği üzerine 22 tarım ülkesinde yapılan araştırma, muzun gelecekte milyonlarca insanın temel besin maddesi olarak patatesin yerine alacağını gösteriyor. Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma grubu yani CGIAR uzmanları gelişmekte olan ülkelerde muzun patatesin yerini alabileceğini açıkladı. Manyok ve börice de dünya genelinde sıcaklıklar arttıkça önem kazanacak gıdalar arasında. Uzmanlar insanların bu yeni besin maddelerine alışmak ve geleneksel besinlerin yerine bunları tüketmek durumunda kalabileceklerini söylüyor. Araştırmaya göre soğuk iklimlerde kolayca yetişen patatesin üretiminde küresel ısınmanın etkisiyle düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Patates azalıyor. Bu senaryo gerçek olacaksa o zaman darı, pirinç ve buğdayın da üretimi aynı şekilde azalacak. Şimdi patates yetiştirilen yüksek rakımlı bölgelerde ise muz yetiştirilebilecek. Raporu hazırlayan profesörlerden Dr. Philip Thornton BBC'ye yaptığı açıklamada bu sehir, sihirli bir çözüm değil. Ancak sıcaklıkların yükseldiği bölgelerde muz yetiştiricileri için iyi bir seçenek olabilir diyor. Biz onu meyve sanırdık şimdi patates niyetine yiyeceğiz gibi görünüyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azaliandes'dan Uygar Öze Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41